Şarkılarla Memleket Tarihi başladı. Açık Radyo'da Murat Meriç ile birliktesiniz. Yeni bir haftanın başında yeni bir döneme girdiğimiz şu günde bugüne dair bir iki cümle kurmak isterim ama sözü müziğe bıraksam daha iyi. Biliyorsunuz programda geçmiş zamanların tarihinden söz ediyorum ama bu seferlik içinde bulunduğumuz zamana dair bir şarkı çalmak istiyorum. Bugün dediğim aslında yarın. Zira yarının her koşulda ellerimizde olduğunu anlatan, bize umut veren bir şarkı deneyeceğimiz. 1977 yılında yayınlanan Melike Demira albümü Yeter Artık'ın en güzel şarkılarından biri. Şanaryur'da Tapan 40 yıl önce yazmış ama dün yazmış gibi bize umut veriyor. Yarın kan dökenlerindir Alın teri dökenlerindir Yarın ocak yıkanlarındir Fidan diken ellerindir Yarın Let it be. 1924 yılında bugün İtalya'da yapılan seçimleri Benito Mussolini'nin önderliğindeki faşist parti kazandı. Ertesi yıl ana yurdu demir ağlarla örme projesi dahilinde Ankara Yahşihan Demiryolu devreye girdi. Ondan 3 yıl sonra Mimar Vedat Tekin projesini çizdiği Ankara Palas, Mimar Kemalettin Bey tarafından tamamlandı ve hizmete açıldı. Bugün devlet konuk evi olarak kullanılan otel sadece ulusun değil Ankara'nın en güzel binalarından. Onlarca devlet yöneticisini ağırladı, işlerinden biri... Bundan 24 yıl önce bugün bu dünyayı terk eden Turgut Özal'dı. 17 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı'nın görevi başında öldüğü gün. Hadise 1993'te gerçekleşti. Olay hala çözülmedi. Her şeyi doğrusunu öğrenelim. Her şeyi icabında sorgulayalım. Ama bunu kavga etmeden insan gibi yani bir nevi anlayış içerisinde, hoşgörü içerisinde yapalım. Bunu yaptığımız zaman emin olduğunuz bu toplum çok ileriye gider. O gün Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendolu kendisine gönderilen bir bombalı paketle öldürülüşünün 15. yılında anılıyordu. Halk arasında Hamido olarak bilinen Fendolu, Demokrat Parti safında atıldığı siyaset hayatını Adalet Partisi'nde sürdürdü, meclise girdi. 11 Aralık 1977'de Malatya Belediye Başkanı seçildi ve çok sevildi. Görevinin 4. ayında... Bombalı paketin patlaması sonucu gelini ve iki ile birlikte hayatını kaybetti. 1978 yılı boyunca Malatya, Çorum ve Maraş'ta yaşanacak olayları ateşleyen hadiseydi bu. Sen mi yarattın ki körpe yavruyu? Paketle boşaltın bomba yağmuru. Dedeyle... Ben de gör bunun sonu nasıl kedin zalim anayla fidanayle böyle ölüm yapmaz değil bilen binde bulvarının havası yine bir daha ölüm Yunan ölüm Yunan ya da Hamido o dönemde seçim propagandasını plakla yapan tek siyasetçi Az sonra dinleyeceğimiz konuşmasını plak kaydetti ve elden ele dağıtarak seçimlere hazırlandı. Pet muhterem kardeşlerim, ben sizlerin Hamidosu 1965 senesinde milletvekili olmadan sizlere politika ve hizmet davamda bir taahhütnamemi sunmuştum. Her maddesine, hayatın bahasına bağlı kaldığım bu altı maddelik ana prensipleri bugün... Bir kere daha tekrarlamakta fayda mülahaza etmekteyim. Ancak o gün yalnız hemşerilerim ve Malatyalılara hitap etmiştim. Bugün mesut ve müreffeh olması için dua edip çalıştığım bütün milletime hitap etmenin mutluluğu içindeyim. Bir, milli davalarımızla beraber mukaddesatımızın da müdafi olacağıma iki her sınıf köylüsünden kentlisine içtimai toplulukların haklarını koruyacağıma ve dertlerini dile getireceğime üç milletvekili seçildikten sonra seçim bölgemi, seçmenlerimi ve milletimi ziyaret ve temas için dört sene beklemeyeceğime dört Çalışma zamanlarımı eğlence yerlerinde değil sizlerin hizmetinde geçireceğime. 5. Memleketimizin her köşesinde ve her davasında en küçüğünden en büyüğüne bir yana kalmayacağımı. 6. Vatandaşlarımın ve hemşerilerimin haklı davalarında her türlü arzu ve isteğini yerine getirmek için elimden geleni esirgemeyeceğime şeref ve namus sözü verdim. Hamido şu anlamdadır. Ben ha ile haktan yana, mi ile milletten yana, do ile doğrulttan yanayım. Hamido, hürmetlerimle. Bugün 17 Nisan, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul adalarını fethettiği gün. İstanbul'un fethi için biraz daha zaman geçmesi gerekiyor ama 6 Nisan'da başlayan kuşatmada kat edilmiş ilk yol bu. Fatih Sultan Mehmet şarkıları şiirlere konu oldu. Bunlardan birini Ferda Duru'nun sesinden dinleyelim. Sultan Mehmet Han. Lay lay lay, lay lay. I I'm 1940 Anadolu'nun aydınlanması yolunda önemli bir görev üstlenen köy enstitülerinin kurulduğu tarih. Ondan 14 yıl sonra Çanakkale Şehitler Anıtı'nın temeli atılmış. 34 yıl sonra 1974'te Madalyalı Roman Ödülü Anadolu'nun hikayesini anladan bir Yaşar Kemal kitabına verilmiş. Demirciler Çarşısı Cinayeti. Yaşar Kemal romanlarından yola çıkılarak yapılmış şarkılara daha önce programlarımda yer verdim. Bugün... Köy Enstitüleri'nin kuruluşu şerefine Köy Enstitüleri marşını Angelica Akbar'ın yorumuyla dinledim. 1961 yılında bugün sürgündeki Kübalılar Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle Fidel Castro'yu devirmek üzere harekete geçti. Domuzlar Körfezi Harekatı olarak tarihe geçen kalkışma Castro'nun zaferiyle sonuçlandı. 11 yıl sonra Amerika büyük bir skandalla sarsıldı. Nixon yönetiminin o yıl yapılan seçimler öncesinde rakiplerini yasa dışı yöntemlerle dinlediği ortaya çıktı. Watergate skandalı olarak tarihe geçen olay 3 danışman ve 1 savcının başını yedi. Olayla alakalı şarkı çok ama ben memlekete döneyim. Bugün Alikarnas Balıkçısı namıyla maruf Cevat Şakir Kaba Ağaçlı'nın doğum günü. Onu Mavi Yolculuğu anlatan şarkılardan biriyle anayım çünkü Akdeniz ve Ege sahillerinde yapılan yolculukların ilkini bizzat o yapmış. Gökova'yı Yatağan adlı motorsuz kayığıyla koy koy dolaşmış. İlerleyen yıllarda Hürriyet adını taşıyan teknesiyle çıkmış yola ve bu gezilere dostlarında götürmüş. Bu dostlardan Sabahattin Eyboğlu Mavi yolculuğun ismini koymuş... Azra Erhat kitabını yazmış. Bedri Rahmi Eyüboğlu şiirlerinde ve yazılarında bu gezilerden söz etmekte kalmamış. Gittiği koylarda kayaların üstüne resim yapmış. Bu geziler 1957'de başlamış. Halikarnas balıkçısının 1973'teki ölümüne değin kesintisiz sürmüş. Tam da bu sebeple mikrofonu Ali Kocatepe, Sezen Aksu ve Coşkun Demir'den kurulu Mavi Yolcular grubuna bırakıyorum. 1983 tarihli 45'lik plaktan bize ulaşacak şarkı Heyamola. Ey ya ey ya ey amola hey ya ey hey ya Öylesine cövet ki denizlerin sultanı sanki ziyafet sunar coşkulu insanlara aştöndürücü bir haz duyar mavi yolcular ve kuytu koylarında gel gel gel, gel. gel, gel. aşklar yüceleşir döner insan hüsuma bir yolda hey ya, hey ya, hey ya, bola, hey ya, sel gibi akar suya denize selam durur çamlar oya bahçelerde fısıltılar ok gibi delerken karamdı gökten denize düşer yıldızlar gece koydu Hey ya hey ya mola hey ya mola hey Hey ya, hey, ya, hey ya mola hey ya, mola, hey. Hey, ya, hey, ya mola, hey Bazen çivit renginde masmavi yanar deniz Bazen çimrüt yeşili bükerir içindeyiz Ormanlar gölge gölge mavi yolun üstünde Şenlenir yüreğimiz anlatılmaz şekil şarkılarla memleket tarihinin sonuna geldik yarın aynı saatte buluşuncaya değim ben Deniz Murat Meriç barış dolu günler temennimi ısrarla yeniliyorum Hoşçakalın.